Bunun izahı çok güç. Bal yani balın manasını anlatamadığı gibi balı yemeden de balın ne olduğunu anlamadığı gibi bunun gibi bir şeydir. Her şeyin iyi tarafını görmek, her şeyi betile bakmak, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri görmek ve bunları takdir etmek Allah'a muhabbetin yolunu gösterir. Bu tarifim muhabbetin tohumu demektir. O zamanlar bu tohum gelişecek ve meyve verecektir. O vakit aşkın ne olduğunu Adam bilecek, anlatması güç olacak ancak o derden müptel alanlar o işi bileceklerdir. O sırla vakıf olacaklardır. Ve her şeyin hak olduğunu ve hakka doğru gittiğini, haktan gayri bir şey olmadığını yedikten sonra aşk deryasında boğulacaktır.